Halit bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emrettiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız. Ben safların gerisinde durmamak üzere ant içtim. Düşmanla, Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim. 60. Bölüm Medine'den yola çıkan Nesibe Hatun'la Ümmü Süleym yolda kendilerine katılan Müzeyneli iki gençle birlikte Uhud'a vardıklarında savaş kızışmıştı. Gözleri Peygamberimizin bulunduğu yeri aradı. Hanımlar hemen yanlarındaki levazımatı çıkarıp işe koyuldular. Müzeyneli Vehb ile Haris kılıçlarına davranıp savaşın içine daldılar. İslam mücahidleri müşriklere karşı açık bir zafer kazanmak üzereydiler. Kendilerinin 3-4 katı kuvvetindeki bir orduyu önlerine katmış kovalıyorlardı. Bir gün önce düğüne olan genç damat Hanzal'a elindeki kılıcıyla etrafına aman vermiyordu. Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ın yanına yaklaşmakta olduğunu görünce bir hamleyle onu atından düşürdü. Ebu Süfyan, al sana <gülüyor> İmdat İmdat Ben Tuneiş'in lideri Ebu Süfyan'ım Bana yardım edin Ebu Süfyan'ın başı dertteymiş Koşun Geldik Ebu Süfyan dayan Onu yara uyan adam bu olmalı Bulun Yürüyün üzerine yürüyün <gülüyor> İn Hanzala, birde benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hansalaya karşılık sen Hansala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün, koşun, hadi, hadi. Müslümanlar Allah'ın yardımıyla müşrikleri geri püskürtmüşlerdi. Düşman ordusunun sancaktarları öldürülmüştü. Kureyşliler kaçmaya başlamışlardı. Okçular tepesindeki okçular savaş meydanındaki durumu daha iyi görebiliyorlardı. Görünüşe göre kesin bir zafer kazanılmıştı. Müşrikler geri çekilirken kıymetli mallarını da bırakmak zorunda kalmışlardı. Bu durumda sıra ganimet toplamaya gelmiş olmalıydı. Ne duruyor? Zafer bizim. İnip diğer kardeşlerimizle birlikte ganimetleri toplayalım. Hadi yürüyün. Durun. Siz Resulullah'ım sakın bir yerlerinizden ayrılmayın. Bizim öldürüldüğümüzü görseniz de yardımımıza koşmayın Ganimet topladığımızı görseniz de bize katılmayın bize arkamızdan koruyun dediğini duymadınız mı? Durun! Resulullah Beni sizin başınıza kumandan tayin etti Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum Peygamberimizin muradı bu değildi Baksanıza savaş bitti Biz kazandık Burada durmamızın artık bir anlamı yok Ey Müslümanlar Peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun gitmeyin nereye gidiyorsunuz? Okçuların tepeyi terk ettiği sırada beklenmedik bir gelişme oldu. Yenilgiyi kabullenmek üzere olan müşrikler için bir umut ışığı doğmuştu. Halit buraya gelirken Müslümanlarla meydan savaşı yaparsak mutlaka galip olacağımıza inanıyordu. Ama bugün... Bedir vakasından daha ağır bir yenilgiye uğrayacağız Kureyş nesi var nesi yok bırakarak kaçıyor Neden süvarilerini kullanmıyorsun? <gülüyor> Denedim ama başaramadık Akandaki tepeye baksana Okçular yerlerinden ayrılıyor Evet ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar Bu bizim için bir fırsat Askerler hazırlanın Harekete geçmek için hazır olun Mızraklılar sağ tarafa, okçular sol tarafa. İlk hedefiniz tepedeki okçular. Onları etkisiz hale getirince tepenin arkasından dolanıp düşmanın arka tarafına geçeceksiniz. Hazır ol! İleri! Müşriklerin Halit Ünbelit komandasında. Yeni bir saldırıya geçtiğini fark eden Abdullah bin Cübeyl emrinde kalan on kadar askeri mevzilendirdi. Tefenin üzerine yayılın. Oklarınızı hazırlayın. Kılıçlarınız da yanınızda olsun. Oklar bittiğinde aşağı inip onları engellememiz gerekecek. Hazır! Kullatın! Oklarınız bitene kadar atmaya devam Artık okumuz kalmadı. Kılıçlara sarılın. Hadi. Halit bin Velid amacına ulaşmış, tepenin çevresinden dolaşarak Müslümanları arkasından sarmıştı. Kaçmakta olan müşrikler Halit bin Velid'in hamlesini görünce geri döndü. Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Hangi tarafa dönseler mücadele etmeleri gereken bir düşman vardı. Müşriklerin içinde Resulullah'ı öldürmeye and içmiş olanlar vardı. Gözleri Hazreti Muhammed'i arıyor, onu öldürmek için fırsat kolluyorlardı. Ümmü Süleym, Nesibe Hatun ve Hazreti Ayşe'nin içinde bulunduğu bir grup kadın, Savaşın gerisinde yaralıların tedavisiyle meşguldü. Müslümanların zor durumda kaldığını gören Nesibe Hatun kılıcını alarak ilerlemeye başladı. Nesibe, nereye? Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed'lerdi. O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım. Allah yardımcın olsun. <gülüyor> Nesibe Hatun yanına ulaştığında peygamberimiz nereden geldiğini anlayamadığı darbelerle sarsıldı. Utbe bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir taş mübarek yüzünü yaraladı. Yanağında bir yara açılmış ve alt çenesinin sağ ön tarafındaki birkaç dişi kırılmıştı. Aman yarabbi! Ya Resulallah! iyi misiniz? Resulullah bu yaraların dayanılmaz acısını hissediyordu ki, bu defa Abdullah bin Şahab'ın attığı taşın alnına isabet etmesiyle başındaki mifer parçalandı. Yüzündeki kanı silen Resulullah kendilerini Allah'a davet ediyor olduğu halde peygamberinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur demekten kendini alamadı. Oğlum Abdullah, Habib buraya gelin. Resulullah yaralandı. Anne senin burada ne işin var? Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezilen adamı görüyor musun? Evet, o ipli Kamiye. Az önce peygamberimizi öldürmeye an içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etmeyin. Resulullah yaralandı. Peygamberimiz atının üstündeki düşmanı yere sermeye uğraşan mesivenin zor durumda olduğunu görünce onun oğluna şöyle seslendi: Habib, annene yardım et. Etrafındaki sahabiler canları pahasına peygamberimizi korumaya çalışıyorlardı Nesibe Hatun gibi onun civarından ayrılmayan biri daha vardı Musab bin Umeyr Musab arkana bak Ey Muhammed et benim elimden olacak Musab bin Umeyr Nesibe Hatun ve birkaç sahabi İbn Kamiye'nin önünü kestiler İbn Kamiye ilk darbeyi Nesibe Hatun'un omzuna indirdi Anne Şembas dikkat et al sana <gülüyor> Allah'ım Şembas'a şehadet verdi Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz Kamiye'nin üçüncü darbesi Musab bin Umeyr'in sancağı tutan sağ kolunu <gülüyor> Sancak Allah'ım yardım et Sancak düşüyor Musab'ın kolu koptu Sancak düşüyor Sancak Peygamberimiz iki kolunun kesilmesiyle yüzüstü düşen arkadaşı Musab'ı görünce İbni Kamiye'ye Allah seni perişan etsin diye beddua etti. İbni Kamiye Musab'ın peygamberimiz olduğunu zannediyordu. Aslında peygamberimize kadar ulaşmış ve onun başına da bir kılıç darbesi indirmişti. Ancak Talha bin Ubeydullah elini kılıcın önüne koyarak parmaklarını kaybetme pahasına bu darbenin Resulullah'a isabet etmesini önlemişti. Peygamberimizin niferi yanağını sıkıştırmış ve demir parçaları yüzüne batmıştı. i̇bn Kamiye amacına ulaştığını sanıyordu. Sevinç naraları atarak arkadaşlarının yanına döndü. Onu öldürdüm! Muhammed'i öldürdüm! Evet, Fat şükürler olsun. Yaman öldürülmüş, durun mu? İbn-i Kamiyen'in saldırısından kurtulduklarında, Peygamberimiz yaralıların yaralarını sarmalarını söyledi. Esibe Hatun oğlunun yarasını sararken oğlu da onun yaralarını sardı. Oğlum, şu. Sargı bezini kolunun altından geçirelim hadi aa, Tamam aa, İşte tamam aa. oldu Çok acıyor mu oğlum Ama bak Çok şükür kanaması durdu İyiyim ben annem Şükürler olsun Rabbime Kılıcını kullanabilecek misin ha? Evet Allah'ın izniyle O zaman kalk yavrucuğum Resulullah'ın yanında çarpışmaya devam et Tehlike geçmiş değil Hadi Düşmanla kahramanca çarpışan bu kadına peygamberimiz, nesibe senin katlandığın şeye kim dayanabilir diye sordu. Sana ana babalarımız, evlatlarımız ve canlarımız feda olsun ya Resulallah. Allah seni düşmanına muzaffer kılsın, gözünü aydın etsin, başka ne isterim.